ve insan başlıyor Evet kent ve insan başlıyor ben Tonguç Çoban ee, Yine her zaman olduğu gibi bugün İstanbul'la ilgili kentle ilgili çok önemli bir konuyu Çok değerli konuğumla tartışacağız konuşacağız Bugün suyu konuşacağız Su hakikaten yaşamsal önemde bir temel madde bir insan hakkı Ama su etrafında bütün dünyada olduğu gibi büyük kentlerde de bu arada İstanbul'da da e, tartışmalar devam ede geliyor İki yıl önce geçtiğimiz yaz değil bir önceki yaz ee, yine büyük bir kuraklık sonucu barajlar kurumuştu ve özellikle o dönemlerde yani suya ihtiyacın arttığı dönemlerde su hakkındaki tartışma e, her zaman daha çok öne çıkıyor ama aslında e, su her zaman tartışılması konuşulması gereken bir konu çünkü e, o bir istisna değildi önümüzdeki dönemde de e, suyun ne kadar önemli olduğunu insan hayatı için öneminin ötesinde kentler açısından ne kadar önemli olduğu her zaman yaşanabilecek benzer Kuraklıklarda, kıtlıklarda daha çok tartışılacak. Bu nedenle bugün su meselesini konuşacağız. Ee, aslında su e, belki önümüzdeki hafta daha çok gündeme gelecek bir konu. Çünkü 22 Mart Dünya Su Günü ama biz bir hafta öncesinden e, bu tartışmayı yine e, başlatıp kamuoyunun İstanbulluların önüne koymak istiyoruz. Çok değerli konuğum e, Sayın Nuran Yüce. Su Hakkı kampanyasından hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi detaylı bir biçimde konuşacağız. Vaktimiz de var bol bol. Ee, siz zaten e, bir başka kardeş radyo diyelim açık radyoda da bir programı uzun yıllardır evet. sürdürüyorsunuz ama yön radyoya konuk oldunuz ee, aynı zamanda çok önemli bir sivil toplum inisiyatifinin sivil inisiyatifinin de bir anlamda üyesi veya temsilcisisiniz. O nedenle siz, biz sizi burada Sorku kampanyasından e, evet. bir temsilci olarak ağırlıyoruz. Evet. İsterseniz başlamadan önce yine ben her zaman olduğu gibi Yörn Radyo dinleyenlerine bu programa soru veya yorumlarıyla katılabileceklerini belirtmek isterim. Yörn Radyo'nun sosyal medya hesaplarından, Twitter ve Facebook adresli hesaplarından bize soru ve yorumlarıyla katılabilirler veya 212 alan koduyla 255 eee sosyal medya hesaplarından katılmalarını şu anda rica edelim ee, e, daha sonra telefonu vereceğim şu anda telefonda bir problem var ee, ona hemen vereceğim biraz sonra şimdi şöyle başlayalım Nurhan Hanım Su Hakkı kampanyası nedir? Benim ba baktığım kadarıyla bir e, çeşitli derneklerden veya inisiyatiflerden oluşan bir koordinasyon, koalisyon gibi Hı -hı. Işi. sizden bir detaylı bilgi alalım bu konuda öncelikle. Tabi e, Su hakkı kampanyasının birkaç tane bileşeni var. E, Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği kapsamında sürdürdüğümüz bir kampanya 2010 yılından itibaren bu kampanyayı sürdürüyoruz. Aslında bunun nedeni de 2009 yılında hatırlarsınız İstanbul'da bir Dünya Su Forumu gerçekleşmişti. O dönemde Dünya Su Forumu'na alternatif forumlar inşa edilmişti. Bunlardan bir tanesi de Su Hakkı kampanyasıydı. Bu faaliyetimizi o tarihten itibaren devam ettiriyoruz. Dünya Su Forumu denilen oluşum. Aslında Dünya Su Konseyi'nin yani e, su şirketlerinin, e, hükümetlerin katılımıyla, e, uluslararası kuruluşların katılımıyla oluşturulmuş e, bir koalisyon diyelim. E, ve bu e, 2006 yılından beri dünyanın muhtelif yerlerinde toplantılar yapıyor. Üç yılda bir gerçekleşiyor. Her e, yaptığı toplantıda e, karşısında e, alternatiflerini buluyor. Çünkü e, şöyle bir gerçekliğimiz var. Dünyada su meselesi e, sorun olmaktan kriz olmaya sadece üçüncü dünyanın e, sorunu olmaktan e, çıkmış durumda. artık birinci dünya dediğimiz kesiminde sorunu, haline gelmiş durumda. Kriz konusunda herkes ortaklaşıyor. Ama krize çözüm bulma noktasında farklı yöntemler var. Dünya Su Konseyi derler ki su bir temel insan hakkı değildir. Kim bir, var Dünya Su Konseyi'nde? Az önce biraz açmaya çalıştım ha, biraz ama daha. Dünya Su Konseyi'nin içerisinde başlıca ambalajlı su şirketleri var. En önemlileri bunlar oluşturuyor. Ama sadece bunlar değil, hükümetlerin temsilcileri var bunlar bunlarla da kalmıyor yine baraj ve hes yapan inşaat şirketleri var enerji şirketleri var aslında diğer alanlarda gördüğümüz koalisyonlara benzer misek de oluşumlar ama söylediğim gibi başlı başına ambalajla su şirketleri ana gövdeyi oluşturuyor bunlar 2006 yılından itibaren bir şey anlatıyorlar dünyanın geneline. Ve bunu doğrultuda uygulamalar talep ediyorlar. E, su temel bir ihtiyaç. E, maddesi değildir. Temel bir insan hakkı değildir. E, bir ihtiyaç maddesidir diyorlar. Yani normal bir ihtiyaç maddesi gibi siz bunu piyasadan temin edebilirsiniz. Parasıyla Parası alabilirsiniz. E, ayrıca su krizi boyutlanıyor. Kıt bir hale geliyor. Eğer suyu fiyatlandırmazsak e, bir değer atfetmezsek ona e, har olup harman savrulur. E, bir ikinci gerekçeleri bu. E, bir şey daha söylüyorlar. E, Kriz ortamı bu krizi en iyi yönetebilecek olan da aslında özel sektördür diyorlar e, bu üç tane e, temel üzerinden aslında e, suyu temel bir hak olmaktan çıkartıp işte söylediğim gibi sıradan bir ihtiyaç maddesine dönüştürüyorlar e, ve hükümetlerin de bu doğrultuda e, adım atmalarını talep ediyorlar. 2006 yılından beri yapılan bu toplantılara her seferinde çok net e, karşı duruşlar gerçekleşti. Hayır su insan hakkıdır. Temel bir insan hakkıdır. E, suyun yönetimi e, aynı zamanda su kamusal bir varlıktır. Sadece insanlara ait değil tüm canlı ve cansız varlıkların ortak müşteriyidir. Su hizmetleri e, de kamu hizmetleri içinde değerlendirilip böyle verilmesi gerekir. Asla özelleştirilmemesi gerekir. Su özelleştirilmeyeceği gibi e, metalaştırılamaz, e, ticaleştirilemez gibi birçok şey var, e, talep var. Karşı duruş var daha doğrusu. E, 2009 yılında İstanbul'da yapılan işte Dünya Su Forumu e, sırasında biz bunları çok fazla bir biçimde birçok farklı kesimden bir araya gelen çevrelerle e, böyle bir duruşu sergilemiştik. O tarihten itibaren de e, suyun bir temel hak olarak tanınması için Türkiye'de e, mücadele ediyoruz. Bunun çok çeşitli alanları var. Yani anayasal hak olarak tanınmasından tutun da, çeşmelerden ücretsiz su içilmesine, su varlıklarının korunmasına bunları program içerisinde tabii, tabii. yavaş Şimdi, yavaş açarız. Yani esas olarak e, 2010'a pardon 2010 yılına dayan. Türkiye'deki su hakkı kampanyası ama anladığımız ve öğrendiğimiz kadarıyla Global Dünya Su Forumu'nun bir bileşeni aslında bu yerel ölçekte değil global küresel ölçekte yürüyen bir kampanya bu arada ben e, radyomuzun telefon numarasını e, vermek istiyorum e, şu anda telefon numaralarından da ulaşabilirsiniz 0212 alan koduyla 253 33 33 yine Yön Radyo'nun sosyal medya hesaplarından programa soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. Bu 2010 yılında şimdi devam edelim. 2010 yılından itibaren bugüne kadar içinde çeşitli çevreci ekolojist e, grupların e, derneklerin olduğu bir koalisyon. Bugüne kadar aşağı yukarı 6 yıl geçmiş. En önemli bugüne kadar yürüttüğünüz kampanyalar ve bunların sonuçları hakkında bir bilgi alalım. Yani bir hafıza tazelemeyi devam ettirelim. Ee, aslında bu meselede e, bir sonuç almamız e, çok da şey değil sonuçtan arkadaşlar. öte evet. yani hangi temalar öne çıkıyor evet. biraz önce söylediğiniz ana tema zaten suyun bir e, satılan satılabilir bir meta olmaktan çok bir insan hakkı olarak kavranır ama bunun daha halk dilinde somut dilde Hı -hı. yani vatandaşın özellikle büyük kentlerde ve İstanbul'da e, gündelik hayatına yansımasını nasıl tercüme edeceğiz yani neyi talep ediyoruz evet. ne oluyor buna karşı neyi söylüyoruz evet ee, en son e, sürdürdüğümüz kampanyadan bahsedeyim bir miktar bir imza kampanyası e, başlattık bu yılın sonuna kadar e, imza toplamaya hedefliyoruz e, topladığımız imzalarla birlikte de bir takım değişiklikler istiyoruz bu imza kampanyasının içeriği şu biz diyoruz ki su temel bir insan hakkı ee, ve bu herhangi bir e, hak alınıp satılamaz e, suyunda temel ihtiyaçlarımıza yetecek miktarının ücretsiz olması gerekiyor yani e, bu ne kadar diye soracak olursanız işte 4 kişilik yani e, bir aile üzerinden hesaplanabilir ayda diyelim ki 10 metre küp suyun ücretsiz verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tamamının Hı -hı. değil yani burada tabii. bir ayrım koyalım. Tabii, tabii. Bazen şöyle eleştiriler oluyor. Yani siz ne kadar e, sonuç itibariyle ekonomi teorisinde de kıt kaynak Hı -hı. fiyatlandırılmazsa e, bunun e, kullanımı önündeki Kötü niyetli kullanımları Tabii. da önleyemezsiniz. Aynı. Yani burada talep aslında sizin tarafınızdan e, tamamının değil yani suyun tüketim evet, kaynağı. Aynen bunun en azından temel insan ihtiyacını karşılayacak ölçüde ücretsiz verilmesi. E, bu da 10 metreküp yaklaşık. Evet diyelim, bu evet. hesaplanabilir nitelikte bir şey. Yani insan onuruna yakışır yaraşır nitelikte bir miktarı e, aynı zamanda İstanbul söylemek lazım. buna de devam edeceksiniz. Bu 10 metre küpe kadar zaten bir düşük ücretlendirme Evet kademeli tariflendirme var. Ona birazdan geliriz ama burada e, neden bir miktarı neden temel ihtiyaçlara yetecek miktarı e, ücretsiz olsun diyoruz. Bizim aynı zamanda şöyle bir derdimiz var. Su varlıklarını koruma gibi bir derdimiz var. Yani suyun tasarruflu kullanılması Asıl olarak bizim derdimiz Çünkü geleceğimizi düşünüyoruz Gelecek nesilleri düşünüyoruz Ama suyu e, Fiyatlandırarak Fiyatını arttırarak e, Tasarruf etme mantığı Aslında bir cezalandırma yöntemi çünkü zaten insanlar kıt kanaat geçiniyorlar ve siz suyun fiyatını arttırdığınızda temel ihtiyaçları için harcayacağı miktardan kısıntı yapma, yapmaya zorluyorsunuz. Bir kısım vatandaşı diyelim. Daha iyi gelirliler, daha çok gelire sahip olanlar bu fiyat artışından etkilenmiyor. Ee, ne yapıyorsunuz bu durumda yoksul kesimi cezalandırıyorsunuz yani su kullanımına daha doğrusu suya erişimi önlerine bir engel e, koymuş oluyorsunuz bu da aslında yasal olmayan bir durum ee, hem su varlıklarını korumamız gerekiyor hem de insan hakkı olarak e, sudan insanların faydalanmasını aynı anda sağlıyor olmamız gerekiyor o yüzden diyoruz temel ihtiyaçlara yetecek miktardaki su ücretsiz verilmesi gerekir. Şu anda kampanya gerekir. bu mudur? Devam eden kampanya. E, evet. E, ama hemen yanında bir şey daha söylüyoruz. Aynı zamanda musluklardan içilebilir nitelikte su akmasını talep ediyoruz. Bu çok önemli. Evet. Çünkü bu hem fiyat arttırma politikası hem de musluklardan su içemememiz aslında suyun özelleştirilmesi anlamına geliyor. Şehirlerdeki suyun özelleştirilmesi. Ama sürekli yine İstanbul ölçeğinde konuşursak ee, aslında İstanbul'a çok kaliteli ve içilebilir nitelikte su verildiği iddia ediliyor belediye tarafından Tabii. Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ tarafından ee, pratikte ne kadar geçerli emin değilim ama böyle bir iddia zaten var var. Bir bu iddianın e, hakkında tabii ki çok sayıda kuşkularımız var. Bunların giderilmesi için muhtelif yapılanmalar e, ya da açılımlar sergilenebilir. E, ama suyun temizliği konusunda e, diyorlar ki her Belediye daha doğrusu şöyle şeyler yapıyor zaten Türkiye'nin her tarafında belli numuneler alınıyor belli bölgelerden belli periyotlarla ve bu analizler kamuoyundan paylaşılıyor. Tabii ki biz bunun daha şeffaf bir biçimde farklı oluşumların da katılmasıyla katılımıyla birlikte gerçekleştirilmesini istiyoruz. Güvenilik tazelenmesi gerekiyor bu noktada ana arterlerdeki suların e, temizliği konusunda böyle bir şey yapılabilir ama bir yandan şu problemimiz de var e, şey, e, binalarımıza gelen borular eski ee, yıpranmış ee, bunların yenilenmesi meselesi var yapılmayacak bir şey değil yapılabilir ee, çünkü kazanacağımız çok şey var eğer bunlar yapılırsa ee, bunların yapılması durumunda evet musluklarımızdan su içebiliriz yani insanlığın geldiği e, teknolojik aşama e, bilgi birikimi deneyim e, gibi şeyleri düşündüğümüzde aslında anlattığımız şey çok basit evet. Ee, bu noktada bunların hepsi yapılabilir ve musluklardan temiz kaliteli su akıtılabilir ama buradaki ana problem işte az önce de söylemeye çalıştığım gibi su kavu hizmeti alanında görülen bir faaliyet e, olmaktan çıkartılmış durumda özele devrediyorsunuz ee, özele devretmek şu anlama geliyor büyük şehirlerde aslında e, musluktan su içmiyorsunuz onun yerine gidiyorsunuz ambalajlı sulardan ihtiyacınızı karşılıyorsunuz evet yani dolayısıyla e, vatandaşlara böyle bir kampanya katılmalar için nasıl bir çağrı yapabiliriz sizin bir internet siteniz var Tab kadarıyla e, suhaki nokta ok diye bir e, web sitemiz var e, bu sitenin içerisinde imza kampanyanızın linkine ulaşılabilir susarak yaşanmaz susuz hiç yaşanmaz e, işte sloganıyla başlattığımız bir imza kampanyası bu e, bu im, ne kadar çok imza toplarsak işte yıl sonunda e, hem meclise dönüp bu imzaları iletirmek istiyoruz. E, hem de şöyle bir yan da var. Bu, neden meclis kısmını da biraz açayım. E, şimdi belediyeler bu hizmeti yerine getirirken zaten e, hakkıyla yerine getirmiyorlar. Ama bir yandan da e, bu hizmeti yerine getirirken bunu e, tam maliyet prensibiyle yapıyorlar bir de üstüne e, kar koyuyorlar aslında e, içme suyu özelleştirildi e, kullanım suyu da ticari bir hale dönüştürüldü diyebiliriz normal bir şirket mantığıyla işliyor belediye su alanında e, bunu biz bunu da sağlayan kimi yasalar var e, İSKİ Kanunu 2560 sayılı İSKİ Kanunu e, bunların başında geliyor bu kanunların değişmesi gerekiyor ne diyor İSKİ Kanunu İSKİ'ye bir mesela zarar edemezsin tabii, tabii. E, e, bunu mutlaka maliyetini karşılayacak tam bir yaratan... maliyet prensibi uygula bundan e, anladığımız şu ve bu çok geniş bir inisiyatif alanı tanıyor aslında e, büyükşehir belediyelerine e, tam maliyet prensibi dediğinizde suyu işte bu araçtan ya da nereden temin ediyorsanız e, son kullanıcıya ilettiğiniz noktaya kadar oluşan tüm maliyetleri fiyata yansıt. fiyata yansıt kullanıcı son kullanıcıya yansıt bu bazen öyle bir genişleyebiliyor ki e, suyla ilgili olmayan ya da direkt ilgili olmayan e, maliyet unsurları da dahil edilebiliyor bu işlerin içerisine ve her geçen gün kabaran su faturalarını görüyoruz. İSKİ'nin e, sadece su temini değil işte atık su kontrolünü de yapıyor çok büyük yatırımları var yapmakta zorunda tabi İstanbul'un özellikle İstanbul ölçeğinde bakıldığı zaman atıkların işte çevreye verdiği zararlığı düşünürsek biyolojik arıtmaya geçmek zorunda. E, biyolojik arıtma yatırımları maliyetli yatırımlar bütün bu maliyetlerde aynı zamanda tek gelir kaynağı olan su ve atık su fiyatlarına yansıyor mu? Yansıyor. Hmm. Şimdi bir su temin projeleri var başlı başına. Bunlar barajlar ee, şey ne derler e, iletim hatları e, bir de suyun kalitesini arttırmak üzere yani içilebilir temiz nitelikte e, su temin etmek için yapılan harcamalar var işte onlarda arıtma tesisleri borular e, boruların yenilenmesi bakım maliyetleri e, kaçakların önlenmesi falan bunların evet hepsini biz bize yansıtır durumdalar. Zaten o yüzden su faturaları her geçen gün artıyor. Ee, biz Aralık ayında, pardon Aralık verilerine dayanarak Ocak ayında Türkiye'nin dört tane en büyük şehrinin e, su faturalarını el alıp inceledik. Çok basit bir şey yaptık aslında. Yani çok karmaşık bir şeyden bahsetmiyoruz. Karşılaştırma tablosu olduğu için dedik ki 10 metreküp kullansın dört kişi aile dört kişilik bir aile 10 metre su kullansın ve e, işte İstanbul İzmir Ankara Bursa bu dört e, büyük şehrin birim fiyatları su birim fiyatları bunlara e, eklenen vergiler ve maliyet unsurları üzerinden e, aylık ne kadar su faturası ödeniyor diye bir çalışma yaptık bu çalışmada karşılaştığımız sonuçlar çok çarpıcı eee ...her bir büyükşehir belediyesi... ...birim fiyatını kendisi belirliyor... ...suyu birim fiyatını... Ee, ...üstüne vergiler ekliyor... ...ve maliyet kalemleri ekliyor... Ee, ...örneğin Ankara'da... ...işte... ...aslında sadece suya para ödemeye kalksanız... ...33 liralık bir fatura verme, ödemeniz... ...gerekirken... E, ...bu eklemelerle birlikte... ...62 liralık fatura ödüyorsunuz. E, Bursa'da 26 liralık fatura eklemeniz gerekirken... E, ...ödemeniz gerekirken 44 liraya çıkıyor. İstanbul'da 40 liralık bir fatura ödemeniz gerekirken 51 liraya çıkıyor. İzmir'de 13 liralık e, bir faturayı e, 47 lira olarak ödüyorsunuz. Yani kimisi birim fiyatını yüksek tutuyor... E, kimisi e, işte eklediği maliyetleri çeşitlendiriyor. Bundan 5-6 sene önce faturalarımızda e, şey görmezdik, e, katı atık bertaraf bedeli görmezdik. Şimdi katı atık bertaraf bedeli eklendi. Tabii. E, ya da şey görmezdik <gülüyor> e, Örneğin Bursa Belediyesi e, yapmış harcamalara katılım payı diye bir kalem eklemiş. Bir kereye mahsus eklemiş ama bir fatura üzerinde bir aboneye çıkan 547 liralık bir meblağı görüyoruz e, Manisa'da e, yol yapım çalışması sırasında su borusu delinmiş e, bu su e, borusunun yapım maliyeti e, faturaya eklenmiş asgari ücretle çalışan bir işçinin faturasında 129 liralık yol yapım şeyi görüyorsunuz birdenbire bu yani bir talep var bir kampanya var bu kampanya diyor ki en azından hani yine ortalama söylüyorum 10 metre küpe kadar e, su ücretsiz olsun içilebilir olsun ki insanlar ambalajlı suya para vermesin bu çok anlaşılabilir şeydir bunun karşısında suyu temin eden belediyelerde diyor ki anladığım kadarıyla sizden ya bana yasalar e, diyor ki tam maliyetle çalış yani ben zarar edemem dolayısıyla bunu fiyata yansıtmak zorundayım dolayısıyla bu işin çözümü Mecliste mi yani bu yasanın mı öncelikle değişmesi gerekiyor sizin evet, söylediğiniz gibi? yasanın değişmesi gerekiyor ama bir şey daha eklemek... Değişmeden yapabileceği şeyler var mı Var tabi var. Ee, şimdi bir yanıyla şu da var. Ee, bu şi... büyükşehir belediyelerinin su kanalizasyon idari birimlerinin kar ettiğini biliyoruz. Yani maliyet unsurlarını yansıtıyorlar. Da, aynı zamanda kar da ediyorlar. Bu e, yaptığımız çalışmada bir tek İSKİ'yi ele aldık. Diğerlerini verilerini bulmak oldukça zor. Önemli bir e, handikap bu. Bunu da aynı zamanda talep ediyoruz. Su tarifelerinin yıllar içerisinde nasıl değiştiğini bir vatandaş olarak takip etmemiz e, hakkımız, takip etme hakkımız var. E, bu verilere ulaşmak çok zor. Ama İSKİ'nin yıllar içerisinde nasıl kar ettiğini görüyoruz. E, ayrıca Tam Maliyetten çıkılmış maliyet tabii üzerinde tabii. eklenmiş ki başka e, projeler finanse edilsin diye Evet, Bu, evet. E, yani, En azından bundan vazgeçilerek e, fiyatlarda daha aşağı çekmek mümkün Öyle e, ama şöyle bir şey var e, bir yandan zarar etse bile e, insan hakkı olması açısından evet. bunun ücretsiz verilmesi gerekiyor Öbür türlüsü zaten özel bir işletmenin yapacağı bir unsur. Neden sosyal devlet deniliyor o zaman? Yani bunu kaldırması gerekiyor o zaman. Ticari bir devlet olursunuz. Başka bir şey olmaz. Suyu e, yatırımlarını e, karşılamak devletin sorunundadır. Zaten e, aslında belli bir dönem bu var. Sonradan işte bu neoliberal politikalar, IMF'nin işte dayattığı paketler içerisinde kamu yatırımlarındaki azaltım sonrası. Şimdi o, özellikle o bölüme ikinci bölümde biraz detaylı girelim. Yani her şeye rağmen e, Türkiye'de şu anda hala su e, kamu eliyle yani Tabii. belediye şirketleri en azından be, elektrik gibi özelleştirilmedi. Evet. Belki bu bir fırsat bu konuda dünyada deneyler neler hangi sonuçlar elde edildi Türkiye henüz yol yakınken hangi hatalardan dönmeli ve nasıl bir politika izlemeli? ikinci bölümde buna gireceğiz çok kısa bir ara verelim tamam. işte. kent ve insan devam edecek kent ve insan devam ediyor Evet, e, kent ve insan devam ediyoruz. Kısa bir aradan sonra e, ben Tonguç Çoban bugün suyu konuşuyoruz su hakkı kampanyasından hmm. e, Sayın Nuran Yüce ile detaylı bir biçimde e, suyun su meselesini ve özellikle İstanbul ölçeğinde. Hmm. E, su meselesini konuşuyoruz. Önemli bir kampanyadan bahsetti. Suhakki.org'dan tüm vatandaşlarımız bu kampanyaya katılabilirler. E, suyun belli bir ölçekte e, en temel ihtiyaçların karşılanabileceği ölçekte örneğin bir aile için 10 metre kadar ücretsiz olması ve aynı zamanda musluklardan içilebilir su e, akması. Bunun güvence altına alınması. Bu konuda topluma güven verilmesi. Bu kampanyanın gerçekleşebilmesi ve sonuç alabilmesi için de e, tam maliyet prensibinin yani yapılan tüm yatırımların e, su fiyatlarına yansıtılması politikasından vazgeçilerek suyun bir temel insan hakkı olarak görülmesi hatta bunu tartışırken e, Nurhan Hanım e, İSKİ verilerinden hareketle ya bırakın tam maliyeti bir de üzerine kar koyuyorlar dedi. Biraz Hı. önce arada da konuşuyorduk İSKİ 2016 için nasıl bir kar öngörüyor? bir milyar kar etmesi bekliyor. Yani işi yapıyor yansıtıyor oradan bir milyar kar bu da başka bir belediyeye bir kaynak olarak aktarılacak. Tabii, tabii. Yani kabul edilemez dediğiniz sizin tam da bu zaten. Tabi tabi. Geçmiş dönemlerde İSKİ'nin işte bir çalışmada da kullandık. Geçmiş dönemlerde kar ettiğini aynı zamanda İBB'ye para aktardığını yani aslında büyük... görevi bu olmaması lazım. Tabi tabi yani suya bir e, şey sudan elde ettiğiniz geliri e, suya döndürüyor olmanız lazım. Suyun kalitesini iyileştiriyor olmanız lazım. E, ki, hani, Bütün sorunları çözdü mü de e, bu kârı elde evet, ediyor. Yani biz, Oysa onu bir yatırıma dön Hangi alanlara yapmalı öncelikle? E, musluktan temiz su içebilmemiz için borular, e, borular arıtma tesislerinin e, yenilenmesi, daha fazlalaştırılması yapılacak bir sürü şey var. Çünkü biz şu anda... Ya yani uzun yıllardan beri musluktan su içemiyor. İçmiyor, kimse içmiyor. Gerçekçi evet. olalım, yani her ne kadar. Ee, bu iddia edilse de İSKİ yöneticileri tarafından biz içilebilir nitelikte su veriyoruz İstanbul'a dense de kendileri dahil olmak üzere yani, tabii, tabii. tahmin ediyorum ki içmiyorlar yani herkes bir şekilde ambalajlı su alıştırıldı bu toplum ve e, damacanalarla diğer şey tabi bir yollarla. sürü kamu işi yerinde İSKİ'nin kendi bünyesinde kendi de beyesi. büyük ist, e, ihtimallen böyledir e, belediyeye ait e, bir e, ambalajlı su şirketinin herhalde isim veremeyeceğiz e, onun e, ürünleri içilir halde yani belediye asli görevini bırakmış kar eden bir şirketin kar amaçlı çalışan bir şirketin e, ürettiği suyu kendi birimlerinde içer durumda bu kabul edilir bir şey değil yani. şimdi bu eleştiri yaparken biraz olumlu örnek verelim mesela dünyada bu konuyu çözen kentler var mı Tam söylediğiniz bu talepleri yani belli bir ölçekte ücretsiz su veren yani içilebilirlik zaten var çoğu ülkede de hı hı. yani bu konuları bir şekilde çözmüş bu hatadan dönmüş özelleştirme hatasından ve bu kamusal hizmet olarak e, topluma yansıtan iyi örnekler var mı? Tabi. ...iyi örnekler var... Hani ...hepsini dört dörtlük diyebileceğimiz... E, ...nitekte olmasa bile... ...bu doğrultuda adım atanlar var... ...çünkü bunun ne kadar problemli olduğunu... E, ...yaptıkları sözleşmelerle... ...fark etmiş durumda... ...olan ülkeler var... ...suyun e, siz de az önce söylediniz... ...Türkiye'de... E, ...su hala e, şeyindir... ...kamunun elindedir... ...su hizmetleri özelleştirilmemiştir... Evet. ...ama ticari nitelikte... E, ...faaliyetini sürdürüyor... Kimi ülkelerde bizzat özelleştirilmiştir ilk özelleştirilmenin yapıldığı ülkeler aynı zamanda su ambalajlı su şirketlerinin en büyük olduğu ülkeler Fransa bunlardan bir tanesi. Ee, ama her bir özelleştirme sonrasında şu fark edilmiştir şu görülmüştür ee, çok e, yüksek fatura var ortaya çıkmıştır birdenbire e, su fiyatları artmıştır ama buna rağmen yani su fiyatları artarken su kalitesinde düşüş yaşanmıştır e, bundan dolayı da e, sorunlar büyüyor aslında hemen bir, bir dipnot ekleyeyim e, bu özelleştirme yani bir sürü kamu hizmetin özelleştirilmesi çok uzak olmadığımız bir mesele. Eğitimde özelleştirildi, sağlıkta özelleştirildi. En son özelleştirilen ya da en son el atılan noktası su. Dünya genelinde %10'u falan özelleştirmiş durumda su hizmetlerinin. Ama en son olmasına rağmen büyük tepki doğuruyor. Çünkü çok yaşamsal nitelikteki bir şeye, hani herkesi ilgilendiren bir şeye müdahale ediyorsunuz. Bunun, bunun sonrasında geri dönüşler yaşanmaya başlanıyor böyle bir rapor hazırlandı bir iki bir yıl öncesinde ilk özelleştirmenin yapıldığı yerlerde nasıl geri dönülüyor diye tekrar kamunun eline geçiyor uluslararası şirketlerle ambalajlı şirketlerle yapılan anlaşmalar iptal ediliyor daha süresi varken ama büyük tazminatlar ödeniyor. Ee, bu yüzden hiç niyetlenmemek lazım. Ee, bir şey daha söyleyecektim ama o arada evet, kaçırdım. Türkiye'de unuttum. en azından hani bu, adı, bu konuda adım atılmamışken, sonuçlar da ortadayken. Tabii özelleştirme yani, hiç, gitmemek hiç gitmemek lazım. lazım. Evet. Ama e, yerel yönetimlerinde ticari bir işletme haline de çalışmasını sağlayan yasaların da kaldırılması gerekiyor. Yoksa e, yani özelleştirilmedi dediğimizde Türkiye'de bir sorun yok. Anlaşılmasın. Çünkü e, İSKİ'nin de diğer büyükşehir belediyelerinde yaptığı şu anda çünkü gelirlerinin büyük bir kısmı yani belediyenin yaklaşık diyelim yüzde yirmi beş yüzde 30 arasında gelirleri sudan temin ediyorlar. E, çünkü devlet yani merkezi e, hükümet desteklemiyor su e, şeylerini hizmetlerini. Böyle olunca belediyle... E, yani belki İstanbul ölçeğinde doğru ama... Bazı şeyde DSI projeleriyle... Kentlere su verilen iller yok mu? Yani evet. DSI barajlarıyla... O barajların yapılması ayrı bir mevzu. Ee, ama şey değil. Yani, yani su bir bütçeden hizmetleri... kaynak vermiyor evet. anlamında. Evet. E, Altı yapı hizmetlerinin Hı. su, altyapı yapı hizmetlerinin, şebekelerin e, oluşturulmasında böyle bir şeyi yok. Belediyeleri desteklemiyor. Daha öncesinde e, İller Bankası aracılığıyla, uzun vadeli kredilerle bu tür destekler sağlanıyordu. Şimdi bu, bunlar kalkınca tamamen belediyeler aslında e, hem diğer bankalarla iş yapmak zorunda kalıyor ya da işte e, uluslararası e, su şirketleriyle İsterişim iş yapmak zorunda kalıyor. o zaman mesela. Evet aynen böyle. Kimi uygulamalar var Antalya örneğin böyle bir e, örnektir Türkiye içerisinde e, orada da su fiyatları çok kısa süre içerisinde e, %300-400 oranında arttığı e, biliniyor. O yüzden aslında ısrarla şeyi, e, talep etmek gerekiyor. Su kamusal bir varlıktır. Kamu hizmetleri içine dahil edilmesi gerekir ve temel insan ihtiyaçlarına yetecek miktardaki suyunda ücretsiz verilmesi gerekiyor bunun finansmanı vatandaşlardan değil daha farklı alanlardaki yatırımlar kesilerek Hani, e, hep biz bu diğer alanlarda da söyleriz. Bu kadar silah bizim ihtiyacımız yok. E, daha temel ihtiyaçlarımız için ya, Temel bütçe kaynaklarından su gibi suyun yatırımına yönelik e, finansman modelinde temel bütçe kaynaklarının yani vergi modelinin kullanılması ve kaynakların birazcık bu temel alanlara aktarılması esas olan. Bu Anlaşılabilir bir şey biraz İstanbul ölçeğinde suyun kalitesi su fiyatları bunları konuştuk biraz da bu su temin projeleri bu konudaki görüşleriniz neler ya yani çokça tartışılan şu söyleniyor 2050'ye kadar su problemini çözdük bir. 2071 işte Meden 3 projesi işte Hı. yeni hatlar gelecek ve ama bir yandan da biliyoruz ki biz bu kadar uzun, uzun bir bölgeden su getirmek İstanbul a. aynı zamanda ...aradaki iki tane büyük kent, Adapazarı, Kocaeli... ...bunlar açısından, yine o bölge açısından... ...başka sorunlar ileride doğurabilir. Çok. Yani bu konuda te temel yaklaşımınız nedir? Ee, İstanbul özelinden konuşalım... ...ama bütün yerleşim birimlerine bu da söylenebilir. Ee, İstanbul ekolojik sınırlarını aşmış bir şehir. Aşması için de gayret sarf edilen bir şehir hala. Ee, ekolojik sınırlardan kastettiğimiz şey şu... Bir şehrin kendini besleyecek tarımsal alanı var mı? Bir şehrin kendi nüfusunu besleyecek ihtiyacını karşılayacak su varlığı var mı? Hava kalitesi devam edebilecek mi? Bunlar hep bizim ekolojik sınırlarımız. İstanbul bunların hepsini aşmış durumda. İstanbul'un suyu şu anda Balkanlardan Bolu'ya kadar birden fazla havzanın suyu taşınarak temin edilir durumda. Şimdi Melen evet e, geç 2014 yılında Sakarya'nın suyu e, bunlar işte daha yeni e, gündeme gelmeye başladı e, ama hemen tepkiler e, doğurmaya başladı Kandıra'da işte Sungurlu Barajı yapılması aslında e, bu taşınan sular havzalardan taşınan sular oradaki biz zaten o havuzlarda yaşayan insanların e, suyunun ellerinden alınması anlamına geliyor. Oradaki yaşamı e, bir tarzda öldürmek anlamına geliyor. Tarımını ya da işte e, kendi ihtiyacını karşılayamamaları anlamına geliyor. E, bu yüzden e, bu büyük projeler yani su taşıma hani değir, suyla değirmen dönmez evet. e, şeyi lafasını suyla değirmen döndürmeye benziyor. Evet. E, olabilecek bir şey değil. Ya da birden fazla her bir e, su krizi su kıtlığı çektiğimiz dönemde baraj yaparız daha büyük baraj yaparız demek sorunu çözmüyor çünkü bu katmerli bir sorun e, iklim değişikliği diye bir olgu var İstanbul'u nasıl etkileyeceği konusunda e, çok sayıda çalışma var şu söyleniyor örneğin çok kabaca anlatacak olursam e, İstanbul'un e, su varlıklarının yüzde kırkı Avrupa yakasında yüzde ...Andolu yakasında... ...nüfus ise tam bunun tersi... Ee, ...şimdi... ...kuzey kısmına e, gelinip... ...işte 3. Havalimanı... E, ...Kanal İstanbul... E, ...işte... ...Kuzey Otoyolu gibi... ...projeler e, yapılması... ...durumunda deniliyor ki... ...buradaki su varlıkları... ...yüzde %10, oran, 10 oranında... ...azalacak... ...bir de bunun üzerine iklim değişikliğinin verilerini... ...ekleyelim... ...o ne diyor kuzey bölgesi İstanbul'un sıcaklık olarak yaklaşık 3 dereceye yakın bir artış gözükecek yağış oranlarında da yaklaşık 0.7 milimetrelik bir yağışta azalış gözükecek şimdi bütün bu verileri üst üste koyduğumuzda su varlıklarının ciddi azalacağını çıkartabiliriz o zaman e, akıl şunu söyler su varlıklarımızı korumamız gerekir yani kuzeydeki bütün projelerin e, aslında yapılmaması gerekiyor o bölgenin su varlıklarının mutlaka korunması gerekiyor pratik olarak her hemen yapılabilecek söylüyor ama pratikte yapılıyor bir yandan evet, da yükseliyor iklim değişikliği ise çok daha karmaşık ve çok daha e, büyük çözümler gerektiren bir mesele ama bunun olacağını biliyoruz yani bütün araştırmalar bilimsel raporlar evet İstanbul'un Kuzeyinde yağış miktarı azalacak sıcaklık artacak ki sıcaklık artması demek aynı zamanda buharlaşmanın artması anlamına geliyor e, bu da etkili olacak bu noktada e, bu projeleri iptal ediyor olmak lazım ama inatlan devam ediliyor su varlıkları azaltılıyor ayrıca nüfusu arttırıcı nitelikte özelliklere sahip yeni yerleşim alanları e, bu su kullanım yani bu su talebini daha da arttıracak bir etken yani içinden çıkılamaz ee, bir boyuta taşınıyor İstanbul'un su sorunu buna e, ister Melen'den su taşımayla ister işte Sakarya'dan su taşımayla bir çözüm oluşturamazsınız çünkü Sakarya'dan taşıdığınız su e, örneğin çok e, çeşitli kirlilik e, liler, kirliliğe maruz kalmış bir durumda çok sanayi bunu, bölgesinin aynen, atıklarını taşıyor bunu aratacak bir e, şeyiniz yok e, Veya şöyle. hani Bu tesis yaparsanız yeni maliyet, yeni maliyet, yeni fiyat artışı, yani Buna bir dur demek lazım. Tabii. İstanbul bu kadar yükünü kaldırması mümkün değil. E, benim sizin söylediğinden çıkardıklarım geçmişte su havzası olan, su kaynağı olan pek çok yer şu anda bu niteliğini yitirmiş Yitiriyor. durumda. Elmalı, küçük çekmece. Aynen. E, Sazlıdere'ye şimdi herhalde e, su havuzası olmaktan tabii, çıkıyor. Tabii. Yani bütün... e, kala kala burada Terkos kaldı. Kısmen Büyükçekmece kaldı. Onlar da e, yeni yerleşim e, Ömerli kaldı ve bu, bunlar tehdit altında İstanbul'un temel su kaynakları. E, ve bunu siz uzaktan taşıyarak yani kilometrelerce su taşıyarak çözmeye çalışıyorsunuz. Çok akılcı, rasyonel, bilime sürdürülebilir dayalı bir, sürdürülebilir bir şey Yani değil. bu taşıma yöntemi ekolojik ve ekonomik olarak mantıklı değil kabul edilebilir nitelikte değil yani bunu siz kısa dönemli olarak su e, sorununu çözmüş olursunuz ama aslında e, daha geniş bir coğrafyaya ve çok daha ileri bir tarihe e, yaymış olursunuz bu sorunu büyütürsünüz suyu verimli kullanmak diye bir kavram gelişiyor dünyada yani evet. E, su tabi temel ihtiyaç ve insanlar kaliteli bir hayat sürmek nitelikli bir hayat sürmek için suyu kullanmak durumunda. Evde her her bakımdan. E, ama bir de suyun geri dönüşümü. Bu ne? konuda bir adım var mı? Yani yeni en azından kentleşmenin yeni e, yapılarında buna dikkat ediliyor mu? Dünyada bildiğim kadarıyla e, bu çok önemseniyor. Tabii, tabii. Ve bu konudaki sağlanan verimliliklerle aslında yani yeni bir baraj yapmak yerine Evet. Çok ciddi bir su temini söz konusu. Tabii. İstanbul ölçeğinde bu konudaki politikalar nasıl? Yok biz yakın zamanda bir kitap hazırladık. Kitap çıkarttık. İstanbul'un su krizi ve kolektif çözüm önerileri. Şimdi bu kitabı hazırlarken de bir yandan şunu yapmaya çalıştık. Evet sorunlarımız var. Bunun sorunları teşhir edelim. Büyük projelere hayır diyelim. Ama bir yandan da alternatiflerimiz olsun, Aynen. hani bir önerimiz olsun, şunu hayata geçin, bu şunu talep ediyoruz e, diyelim, istedik. E, Türkiye'de işte bu gri su kullanımı, e, işte yağmur suyu biriktirme yöntemleri var mı diye bakındık. Ne kadar e, var diye bulamadık. Yani pilot düzeyinde uygulamalar aslında var. İstanbul e, tarihine bakıldığı zaman, tabi Bizans'tan bu yana. ...hani su fakiri bir kent ama... ...aynı zamanda bu suyun... ...geri dönüşme ve kullanımı konusunda da... ...pek çok yaratıcı çözümü o zamanla... Bu var, kuyular aynen. var... ...hani aynen. bunu bile bu hafızayı tazelemek... ...ve bunu yeni teknolojilerle bir şekilde... ...gündeme sokmak... ...bu kadar zor olmasa gerek ama... Evet, yani, ya. Ama mantık şöyle işliyor e, biz teknolojiyle ya da bu büyük projelerle her şeyi çözebiliriz diye ilerleniyor. O yüzden e, yani suyu verimli kullanmak tasarruflu kullanmak kısmı asla düşünülmüyor. Ancak tasarruf miktarını suyun fiyatını arttırma kısmında Su kullanımından caydırarak insanları mecburi bırakarak. Bundan diyor. geliyor. Ama sizin de az önce söylediğiniz gibi bir sürü uygulama yöntemleri var. Bunlara para harcanabilir. Şimdi büyük projelere çok büyük paralar harcanıyor. E bu projelere aslında işte şey deseniz, altyapı hizmetlerini yenilesiniz. E bizim Taleplerimizden biri yani içerideki burların dahi kamu kaynaklarından yenilenmesini istiyoruz yenileseniz ve deseniz ki 10 metre küpe kadar ben size ücretsiz su vereceğim. ...insanlar zaten bu tasarrufu... ...doğal olarak yaparlar... ...yani önemli hepimizin için... ...çünkü şey faturalar... ...su faturaları... ...düşünün bir emekliyi... E, ...ayda 60-70 liralık su faturası vermek... E, ...zorluyor insanları... E, %5 bunu... ila %10 e, emekli maaşına göre... ...bir, bir suya ödüyorsunuz... ...evet yani. evet yani çok büyük paralar... ...bir de damacana <gülüyor> su içiyorsunuz... ...ona da para veriyorsunuz... ...sadece kullanım suyuna para vermiyoruz... ...o zaman bayağı masraflı kategorisine giriyor. E, gri suyu kullanabiliriz, arıtma testlerini e, şey yapabilirler, tekrar devreye sokabilirler. Yağmur suyu, yağmur suyunu biriktirebiliriz. E, su varlıklarını beslenebilmesi için şehirlerde de aslında şeye ihtiyacımız Bizim var. Bizim şehirleşmemiz yani bu yaptığımız asfaltlama, ah, betonlama bunlar da çok hatalı. Aynen herhalde. bunu söyleyeceğim. Yani yağmur suyu akıyor ve yağmur suyu aslında bidik çok... Denize gidiyor boşuna. ...basit arıtma yöntemleriyle... ...tekrar kullanabilecek nitelikte su... Ee, ...akıp gidiyor... ...kanalizasyona karışıyor... ...yani aslında kirleniyor... Ee, ...toprakla buluşmuyor... ...toprakla buluşmadığı için... yeraltı suları beslenmiyor... Ee, ...tekrar kullanabilirdik... ...biz bu suları... ...bunun için yeşil alanlara ihtiyacımız var ama... ...şu anda yeşil alan diye bir şey yok... ...yani her taraf betona... E, ...gark edilmiş durumda... ...o yüzden aslında... Ee, başta da söylemeye çalıştım ekolojik sınırlar dediğimiz şey e, bunları kapsıyor yani daha kaliteli yaşayabiliriz ee, buna kaynak aktarma imkanımız var asla veya asla şu geçerli bir argüman değil nereden para bulunacak hayır ileriye dönük ileriyi de düşünerek bir planlama yapılırsa şehirler bu şekilde inşa edilmez ee, ve sürdürülebilir bir çözüm üretilebilir bu olanaklar var ama bu şu anlama gelir bundan e, birileri kar etmez. Çünkü ne kadar çok tüketirsek o kadar çok kar edenler var. Yani ambalajlı suları ne kadar çok şey yaparsak kullanırsak e, bundan birileri para kazanıyor. Musluktan su içmeye başlarsak tabii ki bunlar para kazanmayacak. Tabii ki ne kadar çok baraj yapılırsa bunlardan birileri para kazanıyor. Evet bizim su ihtiyacımız var suyu bir gün dahi e, ulaşamazsak suya. Kriz yaşarız ama bunun e, temin ettirilmesinin tek yöntemi e, baraj inşa etmek ya da ambalajlı suları desteklemek değil daha kolektif çözümlerimiz var bunları talep ediyor olmamız lazım ki kalıcı bir çözüm sağlanmış olsun sağlanabilsin daha doğrusu. Bu denizden su elde edilmesi konuşuluyor. Hı. Bu konuda hani bazı bilim adamları bir şekilde bunun artık Türkiye'de de İstanbul'da da gündeme gelmesi gerektiğini önümüzdeki yıllarda bu konudaki teknolojinin son derece geliştiğini e, iddia ediyorlar. Suak kampanyası çerçevesinde konuşuluyor mu bu konuda? E, şimdi şöyle e, şey, şöyle bir şey söyleyebilirim pardon. E, bu teknolojik çözümler tam da kriz anlarında ifade edilen çözümler. Ee, çok çaresiz kaldığımız anda bize dayatılan çözümler ama e, şunu söylemek lazım denizden su arıtma işlemi e, çok maliyetli aynı zamanda yeni bir ekosistemi tahrip eder nitelikte siz e, belli bir bölgedeki deniz suyunu alıyorsunuz tuzundan arındırıyorsunuz o tuzu tekrar denize veriyorsunuz buradaki canlı yaşamın devam etmesini e, düşünmek olası değil. E, yine aynı şeyi yapıyorsunuz. Krizin geçici e, bir çözüm üretiyorsunuz ama o kriz daha sonra çok daha büyüyerek karşınıza çıkıyor. Buna gitmeden çözümlerimiz var. Yani henüz o aşamada değiliz. E, yani henüz o aşamada değiliz diyebilir miyim bilmiyorum açıkçası <gülüyor> ama. Bunun öncesinde e, örneğin e, bu üçüncü havalimanı e, ya da daha doğrusu genel olarak söyleyeyim su kaynaklarını yok eden e, evet projeleri iptal etseniz bakın size yüzde on şey e, su varlığını korumuş olacaksınız Kuzey İstanbul'un kuzeyindeki yüzde on e, oranında su varlığını korumuş olacaksınız bunu neden yapmıyoruz buraya da büyük projelere de para aktarılıyor sonra bir de e, denizden su arıtma tesisi e, şey Deniz suyunu arıtma için tesis kuracaksınız. Buna da para harcayacaksınız. İkisine birden para harcamadan e, tasarruf edilebilir. Yani su temini edilebilir aslında. E, dayatılan his, şu anda böyle kriz anındayız e, deyip kalıcı olmayan çözümler yönetmek. Evet. Belki şöyle e, söyleyebilirim. E, işte krizi yaratanlar. Ee, krize başka bir <gülüyor> tarzda çözüm üretiyorlar ama bizim çözümümüz bu olmasa bu olmaması gerek. gerekiyor. bütün bunlar aynı zamanda biz İstanbul'u konuşurken Türkiye'yi konuşurken biraz önce söylediğiniz su hakkı kampanyası bir küresel ölçekte bir Hı -hı. anında bir parçası evet. temalar aynı mı aşağı yukarı aynı, aynı. Ee, şimdi e, gelişmiş ülkelerde de aynı sorun yaşanıyor yoksa ülkelerde de aynı sorun yaşanıyor eee çok sayıda özelleştirme adımı atılıyor e, dünyanın her yerinde. İrlanda örneğin ya, çok yakından takip ettiğiniz bir ülke. E, İrlanda'da e, suyu ücretlendirmek üzere hükümet e, girişimlerde bulunuyor. E, İrlanda halkı ayakta. Çünkü o güne kadar suya para ödememiş. ...yılda bir kere bir ödediği bir miktar var... ...ama e, şey yok... ...evlerinde su sayacı yok... ...örneğin, e, şimdi her bir eve... ...su sayacı e, takmak isteniliyor... ...buna karşı... E, ...çok güçlü bir hareket... E, ...gelişiyor... E, ...Latin Amerika ülkeleri aynı şekilde... E, ...Amerika... E, ...da... ...su problemi çok boyutlu bir halde... ...yani iklim değişikliğinin etkileri çok fazla e, yansıyor aynı zamanda işte e, suyun kalitesinde çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor Amerika'da ve Amerika'da örneğin e, bu mesele hem sınıfsal hem ırkçılık açısından ele alınıyor çünkü en e, yoksul e, ve siyahların en fazla olduğu yerlerde ilk patlak veriyor bu problem e, Flint diye bir e, kentinde e, su ...hat safhada... E, ...bu kentte özelleştirilmiş... ...ve maliyeti düşük olması için de... ...kirli sular... ...vatandaşlara verilmesinden dolayı... E, ...büyük e, mağduriyetler yaşıyorlar... ...ve Filint'tekiler şimdi... ...hem ücretlerimizi arttırılsın... ...hem temiz su istiyoruz... ...diye bir kampanya başlatmış durumdalar... E, ...yani dünyanın her yerinde aslında... Suya ilişkin suyun temel bir hak olduğuna ilişkin bir e, hareket var bu zaten bunun arka planında baraj karşıtı hareketler hes karşıtı hareketler Tabii. var ama şu anda kentlerle birleşen bir hareket söz konusu öyle bir yaygınlaşması ve genişlemesi e, durumu Zaten var. Zaten önümüzdeki yılların hani şöyle bir efsane demeyeyim de şöyle bir şey vardır hani önümüzdeki yılların on yılların temel meselesi su savaşları olacak hani petrolün yerine böyle bir bek yani Orta Doğu bu işin merkezi olacak işte e, nehirler üzerindeki hak iddiası Hı -hı. vesaire vesaire e, bir ölçekte mikro ölçekte de olsa büyük kentlerde ve dünyanın hemen hemen her tarafında bir benzer problem veya benzer bir şey başladı o zaman. Öyle anlıyorum. Ben. E tabii yani bunu şöyle de düşünebiliriz. Biz İstanbul'da yaşayanlar olarak suyu sürekli akmasını istiyoruz. Kesilmesini istemiyoruz. Bir gün kesilse zaten en yani en iyi idareci bile işte iki yıl önceki kuraklıkta hesap vermek durumunda kaldılar. Evet. Yani bunu çözmek için. Tabii ama bunu kesintiyi sağlamamak için ne yapacaklar? Başka bir havzadaki suyu aktaracaklar. Ama o havzadaki insanlar da işte bütün bu sorunlar onlar için de geçerli. iklim değişikliği onlar için de geçerli. Suları zaten azaldığı için vermeyeceğiz diyecekler. Çok az vaktimiz kaldı. Bütün bu deneylerden sonra o 2006 e, su konseyi su forumu meselesinde özelleştirme e, sonrasında bu kadar deney birikim 2008-2009 krizi ve en son Paris küresel iklim zirvesi bu meselede bir geri adım var mı yani evet yani bu şekilde çözülmez e, yönetenler açısından söylüyorum yoksa bildikleri yolda devam ediyorlar? Maalesef öyle. O zaman biz duyarlı olmaya en azından biz bu konuda daha talepkar olmaya, sesimizi çıkartmaya devam ediyoruz. Yani ben iklim meselesini de çok yakından takip ediyorum. Ee, her bir e, zirve e, bir öncekinden daha olumsuz ilerler durumda. Yani karbon salımları dünyada e, azalmıyor ama e, iklim meselesinde verilen sözler artıyor. Yani sadece söz veriliyor. Sadece söz şey veriliyor. Yapılan herhangi bir şey olmuyor. Örneğin bunu da şeyden çok rahat anlayabiliriz. Türkiye'den örneğin en fazla karbon e, artışısına sahip ülkelerin başında geliyor Türkiye. Ama hala 80 tane kömürlü termik santral yapacağım diyor. Bir yandan da işte zirvelere katılıp e, hükümet yetkilileri iklim meselesinde en fazla fedakarlık yapan ülke biziz diyor. E, son birkaç... Bir dakikamız kaldı. Nuran Hanım çok önemli bir mücadelenin içerisindesiniz ve sizin özellikle suhakki.org sitesine bakıldığında su konusunda son derece değerli raporlar, yayınlar, e, kitaplar yayınladığınızı görüyorum. Ve bütün vatandaşlara bu suhakki.org sitesini incelemesini de e, tavsiye ediyorum buradan. Çok önemli bir kampanyadan bahsettiniz, ücretsiz ve içilebilir nitelikte su. Sizin son olarak hem siyasilere hem topluma vereceğiniz mesajlar nedir suya önem vermeye devam edelim başka ne söylersiniz öyle kapatalım e, su temel bir insan hakkıdır susarak yaşanmaz susuz hiç yaşanmaz su hakkımıza sahip çıkalım sahip çıkmaya devam edelim. Gerçekten bugün belki önümüzdeki günlerde e, yine tekrar tekrar konuşmamız gereken bir konu. Yaz ayları geldikçe daha çok hatırlayacağız. Hiç kuşkusuz. Suyu tartıştık. Her boyutuyla tartıştık. Su akı kampanyasından Nuray Yüce ile birlikte e, inanıyorum aydınlatıcı olduk belli ölçüde ama önümüzdeki dönemde bu konuyu tekrar ele almak dileğiyle e, herkese hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Ve insan sona erdi